Açık Röntü Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında yine sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım e, bu hafta benim yeni duyduğum bir konuyu işlemek istiyorum sen de. Ben yeni duydum belki çok uzun zamandan beri vardı ama... ...bu anlık iletilerle ilgili yeni bir takım virüsler solucanlar dolanmaya başlamış ortalıkta. E, bunlardan